Türkçe Peri Masalları Lady Dafodilya Evvel zaman içinde güzel bir krallıkta Dafodilya adında bir lady yaşarmış. Güler yüzlü, güzel ve en önemlisi çok uzun boyluymuş. Henüz 14 yaşında olmasına rağmen şimdiden annesi kadar uzunmuş. Bu onu aşırı kibirli yapmış. Ve boyuyla en iyi arkadaşı Prens Brilliant'a gösteri yaparmış. Prens Brilliant! Prens Brilliant! Bağırmayı bırakır mısın? Ben buradayım. Aa, <gülüyor> Öyle mi? Görüş alanında olmadığın için seni göremedim. <gülüyor> o kadar uzun boylusun diye hepimizden üstün değilsin. Ben senin olabileceğinden çok daha akıllıyım. Ve gerçekten de öyleymiş. Prens Brilliant, zamanının çoğunu kitap okuyarak, doğa ve mantık üzerine araştırma yaparak geçirirmiş. Ama Lady Daphadilla bunlardan sıkılıyormuş ve sadece esniyormuş. Bu da prensi çok rahatsız ediyormuş. Ah, Kitaplar ve kitaplar. Derler ki, aka gözünün önündekinden daha ileridekini görmeni sağlar ama o kadar kısasın ki... Sadece en karıncanın üstünden bakabiliyorsun. <gülüyor> Annesi, kontes öfkeyle ona dönmüş. Değil ya, bir prensle ya da başkasıyla böyle konuşamazsın. <gülüyor> Uzun boylusun da ne oldu? Bir zürafa bile senden akıllı. Brilliant, bir lady ile asla böyle konuşamazsın. Prince Brilliant surat asmaya başlamış. O ve Lady Daphadilla hep birbirlerini kızdırıyormuş. Ama bugün Lady üstünlük sağlamış. Peki, biliyor musun? Buradan gideceğim ve senden daha uzun olmanın yolunu bulana kadar dönmeyeceğim. Lady Daphadilla gülmeye başlamış. Ama arkadaşının ciddi olduğunu görünce susmuş. Oh, olamaz. Sadece şaka yapıyordum. Lütfen gitme. Ama prens ona öfkeyle bakmış ve uzaklaşmış. Onu durdurmaya çalışmış ama prens dinlememiş. <gülüyor> Kraliçe ve kontes ağladığını duyunca hemen yanına gitmişler. Hayatım ne oldu? <gülüyor> prens, brilliant dedi ki... Benden daha uzun olmadan, olmadan buraya geri dönmeyecekmiş. <gülüyor> Merak etme canım. Tabii ki geri dönecek. Seni üzmek için böyle söylemiş bence. Ama Lady Dapadilya, Prens Brilliant'ın çok ciddi olduğunu ve hiçbir şeyin fikrini değiştiremeyeceğini biliyormuş. Akşam olup da Genç Frans geri dönmeyince onu bulmaları için muhafızlar gönderilmiş. Haftalarca ve aylarca aramışlar ama hiçbir yerde bulamamışlar. Krallık varisiz kalmış ve Lady ile en yakın arkadaşını kaybetmiş. Buna ben sebep oldum. Onu bu kadar kızdırmamalıydım. Onsuz ben ne yapacağım? Ve böylece onun gibi olabilmek için odasından çıkmamış ve olabildiğince çok okumuş ve öğrenmeye çalışmış. Ama ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sonunda her şeyi birbirine karıştırıyormuş ve işin içinden çıkamıyormuş. Bir gün kendini çaresiz hisseden Lady, üzgün bir şekilde bahçeye çıkmış. Hmm, görünüşe göre bu çiçek soluyor. Ben de tam onunla ilgilenmek üzereydim. Ellerimle biraz sihir yaparım ve bir şey kalmaz. Ne sihri? Bana hemen şimdi göster. Ooo! Görmek için beklemeniz gerek. Lady Daphadilla çalışma şeklini çok merak etmiş. Ve işlem sırasında yardım etmeye başlamış. Çok iyi majesteleri. Sizin de ellerinizde o sihirden olabilir. Bahçımanın kastettiği şeyi anlamamış. Ama zamanla güzel çiçekler ve bitkilerin nasıl büyütüleceğini öğrenmiş. Her şey ne kadar güzel görünüyor. Şimdi sihre inanıyor musunuz? Hissettiği üzüntü kısa sürede çiçeklere karşı büyük bir sevgiye dönüşmüş. Bu arada Prens Brilliant uzun süre yürümüş. Yorulmuş, susamış ve acıkmış. Sonunda daha önce kimsenin gitmediği tuhaf bir ormana ulaşmış. Ooo! Oh, bu da ne? Örümcek ağa mı? Burada ne kadar çok varmış? <gülüyor> ve neden orada olmasınlar? Ne de olsa bu orman bana ait. Sen kimsin? Benim, Bay Uzun Bacak. Şimdi, senin gibi genç ve yaramaz bir prens nasıl oldu da böyle bir yere geldi? Prens Brilliant Bay Uzun Bacağı kendisiyle ilgili her şeyi anlatmış. Ve o alaycı prensesten daha uzun olmadan önce geri dönmeye niyetim yok. Anlıyorum. İşte bu gerçekten çok ilginç bir durum. Ve sana yardım etmenin bir yolunu biliyorum. Ama bu biraz zaman alacak. Belki de yıllar alabilir. Hiç önemli değil. Lady Dafodilya'dan daha uzun olabilmek için uzun süre bekleyebilirim. Peki o zaman. Şuradaki gökkuşağı renkli örümcek ağanın olduğu çalıyı görüyor musun? Tek yapman gereken o çalının içine atlamak. Yani... Hepsi bu mu? Oraya atla ve gelip seni almamı bekle. Prens Brilliant'ın aklı çok karışmış. Ama uzamak için öyle acelesi varmış ki, hiç düşünmeden örümcek ağlı çalıya atlamış. Oh! İşte bu gerçekten tuhaf. Neredeyim ben? Prens Brilliant çok özel ve sihirli bir yere ulaşmış. Burası rüyaların ve oyunların bir arada olduğu yermiş. Bu, bu... Bu... Burası harika bir yer. Merhaba. Rüya ülkesine hoş geldin. Senin adın ne? Benim mi? Benim adım... Bilmiyorum. Prens Briliyant kendi adını unutmuş. Anlayacağınız burası sadece rüyalar ve oyun içinmiş. Ve küçük prens sadece çalışmayı biliyormuş. Daha önce hiç oyun oynamamış ve onları saçma buluyormuş. Yakında öğrendiği her şeyi unutmaya başlamış ve kafasını sadece hayaller doldurmuş. Bütün gün rüya perileriyle oynuyormuş. Hatta Lady Daphadile'yi bile unutmuş. Bir gün Bay Uzun Bacak prensi aramaya gelmiş. Ve onu etrafta oynarken ve halinden memnun gülümserken bulmuş. <gülüyor> Bu uzun zaman önce gördüğüm küçük Prens. Hmm. Görünüşe göre artık küçük değilsin. He? Sen neden söz ediyorsun? Ben seni daha iki gün önce görmedim mi? <gülüyor> Gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Sevgili oğlum, sen buraya geleli beş yıl oldu bile. Eve gitme zamanın geldi. Beş yıl mı? <gülüyor> Sanırım bu çıkma zamanın geldi. Hop! Ve saniyeler içinde prens kendini sürekli düşerken bulmuş. Aa! Sonunda inanılmaz güzel bir bahçedeki yumuşak ve taze çimenlerin üzerine düşmüş. Evet. Şimdi hatırlıyorum. Lady Dafodilya'dan uzun olmak için krallıktan ayrılmıştım. Ama acaba gerçekten ondan uzun olabildim mi? Tam o sırada genç bir kadın ona doğru yaklaşmış. İnanılmaz güzelmiş ve zarif bir şekilde yürüyormuş. Ah! Prince Brilliant. Lady Daphrodilia. Birbirlerine sıkıca sarılmışlar. Çığlıklarını duyan kraliçe ve kontes aceleyle gelmişler. Prince Brilliant'ı görünce çok sevinmişler. Ah oğlum evine dönmüşsün. Ve ne kadar da büyümüşsün. Peki bunca zaman neredeydin? Seni her yerde aradık ama bir türlü bulamadık. Prens Brilliant yaşadığı macerayı onlara anlatmış. Konuşurken ve canlandırırken onu dikkatle dinlemişler. Ne tuhaf bir hikaye. Her neyse. Evine dönmene çok sevindik. Ama oğlum, öncekinden çok daha tatlı olmuşsun ve daha çok... Um... Neşeli mi? Örümcekler sürekli birbirlerinin bacaklarını çekiştiriyordu. Neden o kadar uzunlar sanıyorsunuz? Aha, az önce bu bize şaka mı yaptı? İnanması zor değil mi? <gülüyor> bu kimin bahçesi böyle? İnanılmaz derecede güzel. Benim... Bunları ben yetiştirdim. Sen gittikten sonra çok üzüldüm. Senin gibi olabilmek için her şeyi öğrenmeye çalıştım. Her gün yeni şeyler okudum. Ama hiçbir şeyi aklımda tutamadım. Bunun için özür dilerim. Hayır. Bunca yıldır seni yalnız bıraktığım için ben özür dilerim. Büyümek için çok acelem vardı. Ama büyümenin zaman aldığını öğrendim. Ve sen de farklı yönlerde büyüyebilirsin. Prens Briliyant ona bakmış ve gülümsemiş. Sen kendine göre akıllı ve muhteşemsin. Benden çok daha akıllısın. Örneğin ben asla bu kadar güzel bir bahçe yapamazdım. Ve bir daha asla neşemi ve güler yüzlü Lady Dafodilya'mı bırakmayacağım. Gördüğünüz gibi kişinin uzun ya da akıllı olmasının önemi yok. Her insanda başkasınınkinden farklı yetenekler bulunabilir. Lady Dapodilla daha iyi olmayı öğrenirken ve yeteneğini keşfederken Prince Brilliant çalışmanın her şey demek olmadığını öğrenmiş. En iyi şekilde büyüyebilmek için biraz eğlence kesinlikle gerekliymiş.